78. bölüm Bir sabah namazını kıldıktan sonra Resulullah Aleyhisselam gördüğü bir rüyayı anlattı. Ben uyurken insanlar sırayla önümden geçirildi. Her birinin üzerinde gömlekleri vardı. Kiminin gömleği göğsündeydi, memelerine ulaşabilecek derecede kısaydı. Kimininki ise bu kadar bile değil. Bu arada bana Ömer bin Hattab gösterildi. Yerleri süpürecek derecede uzun bir gömleği vardı. Bunu ne manada yorumladınız ya Resulallah? Din duygusuyla yorumladım buyurdular. Yaşaran gözler bu rüyayı dinleyen Hazreti Ömerip oldu. Bir zamanların en büyük din düşmanı olan kişi, işte bu Ömer'di dense, kim inanırdı? Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek kalbi müminlerden pek çoğunun beklediği bir iznin verildiğini anlatan ayetlerle dolu verdi. Efendimiz kendisine vahiy halinin çöktüğünü görünce yepyeni bir Kur'an ayetini dinlemeye hazırlanan, merakla, heyecanla bekleyen ashabını fazla bekletmedi. Aldığı vahyi sıcağı sıcağına onlara ulaştırdı. Kendileriyle çarpışılan müminlere zulme uğramaları sebebiyle savaşma izni verildi. Hiç şüphe yok ki Allah onlara yardım etmeye elbet kadirdir. Onlar ki Rabbimiz Allah'tır demelerinden ötede bir sebep olmaksızın haksız yere yurtlarından çıkarılmışlardır. Resul-i Efendimiz bu ayetleri okuduğu zaman gözlerde bir ışık parladı. Kalplerde birbiri üzerine yığılıp katlanmış olan bir ağır yük derin bir nefesle dışarı atıldı. Gözle görünmeyen fakat bir acı ve ızdırabın yıllar yılı yorduğu bir yük tübu. Bu yük 13 sene boyunca ciğeri beş para etmeyen, Cehenneme odun olmanın ötesinde hiçbir değer taşımayan kişilerin hakaretlerine, alaylarına, işkencelerine karşı bitip tükenmek bilmeyen bir sabırla karşı koymanın neticesinde hasıl olmuştu. Artık yumruğa karşı yumrukla, kılıca karşı kılıçla cevap verme imkanı elde edilmiş, onların vurduğu kadar vurabilme hakkı tanınmış bulunuyordu. Şimdi artık onlara bugüne kadar kesintisiz devam ettikleri edepsizliklerine karşılık olarak iyi bir ders vermenin zamanıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu izni aldıktan sonra müşriklerin yıllardır sürdürdükleri düşmanca hareketlere bir karşılık olmak üzere Şam yolunu kontrol altına almayı kararlaştırdı. Amcası Hamza'nın emrine 30 kişilik bir süvari birliği verildi. Beyaz bir sancağın ve duaların eşliğinde yola çıkarıldı. Mekkeden hareket ettiğini çoktan duydukları bir kervan hakkında bilgi edinecek ve onlara bir göz daha vereceklerdi. Bugünlerde o kervanın Şam cihetinden dönmek üzere olduğu tahmin ediliyordu. Birliğe katılanların her biri Mekke'den gelen muhacirlerdi. Her biri müşriklerin çilesi altında yıllarını tüketen insanlardı. Bu görev onlara adeta bir canlılık kazandırmış, ruhlarında alev alev yanan ateşi söndürecek, acılarını dindirecek bir müjde gibi gelmişti. Şu var ki onlar şimdiye kadar Allah rızası için sabretmişler, şimdi de Allah'ın izni ve müsaadesiyle yine onun rızası için bu yolu tutmuşlardı. Bu izin gelmiş olmasaydı, son nefesler verilinceye kadar yine sabretmek, yine tahammül etmek mümkündü. Şu anda iznin kaldırıldığı bildirilse, gönül rahatlığıyla dönmeleri zor değildi. Yol boyunca Mekke hayatının hatıraları anlatıldı. Efendiler efendisinin sohbetleri hatırlandı. Allah'ın kitabından ayetler, sureler okundu. Yol boyunca Allah rızası için hareket edildiği daima göz önünde bulunduruldu. Ebu Cehil, 300 kişinin himayesi altında Mekke'den çıkardığı kervanı, kazasız belasız Şam topraklarına kadar ulaştırmayı başarmıştı. Alışverişler yapılmış, Tanıdıklarla görüşülmüş, yenilip içilmişti. Yolculuğun bunca zahmetine karşılık elde edilen kar fena sayılmazdı. Şimdi artık selametle Mekke'ye ulaşmak, kendilerini dört gözle bekleyenlere kavuşmak vardı. Yenile içile başladı yolculuk. Develeri gayrete getirmek için şiirler söyleniyor, hikayeler anlatılıyor. Şarap bir birbiri ardına boşaltılıyordu. Giderken duyulan heyecan derecesinde sevinç yüklüydü kervan. Ebu Cehil devesinin üzerinde sarsına sarsına ilerliyordu. Yanındaki kırbadan ara sıra çektiği bir iki yudum şarap ona yol zahmetini unutturuyor, göz alabildiğine uzanan kum deryasına daha değişik bir gözle bakmasına yardımcı oluyordu. Bazen ardına dönüyor. Kendi emriyle hareket eden koca kervanı gülümseyerek gözden geçiriyordu. Kırbada kalan son birkaç damlayı da tepesine diktikten sonra ardından gelen adamı işaretle çağırdı. al, bana dolu bir kırbağa getir, dedi. Pekala ey Ebu'l-Hakem! Ebu Cehil artık bir mola verme zamanının geldiği düşüncesiyle Kervana bir daha baktı. Gerçekten de toza toprağa karışmış yüzlerde sarsılan vücutlarda okunan şey sadece yorgunluktu. Dur! Bu emir arkadakilere ulaştırılmak üzere tekrarlandı. Develer durduruldu. Yükler indirilecek, istirahat edilecekti. Ama o da ne? Ebu Cihil daha ilerileri görmek ister gibi uzanıp baktı. Bir kafile görünmüştü. İhtimal ki onlar da ticaret kervanıydı. Gittikçe yaklaşan atlı bir kafileydi bunlar. Eller derhal kılıçların kabzalarını okşadı. Hiç yükleri yoktu. Büyük ihtimalle bir çapulcu takımıydı. Nihayet Ebu Cehil elini alnına koymaya mecbur oldu. Vay anasını! Bunlar ha... ''Mekke kaçakları'' diye mırıldandı. Bu sözlerin ardından bozuk düzen birkaç küfürün çıktığını bile fark edemedi Ebu Cehil. Şaşırmış kalmıştı. Gelenler de onları tanımış, hemen karşılarında saf halinde durmuşlardı. Başlarında Haşim'i soyundan gelme yiğit bir insan vardı. Hamza bin Abdülmüttalif diyorlardı ona. Ebu Cehil onun Müslüman olduğu günün tarihini... ...başında açtığı yara iziyle hatırlıyordu. ''Hey, nedir sizin derdiniz?'' diye bağırdı. ''Bizim derdimizi siz bizden daha iyi biliyorsunuz.'' Açık bir cevap değildi bu. Ama bundan daha açık cevap da bulunamazdı. Ebu Cehil bu bir avuç insanın karşısında pabuç bırakacak. İşte develer yükleriyle sizin olsun. Yalnız canımıza kıymayın diyecek çeşitten bir adam değildi. Hele yanında 300 kişilik bir yardımcı varken böyle bir şeyi hayalinden bile geçirmeye tahammül edemezdi. Eli kılıcının kabzasında olduğu halde bağırdı. Sizi birer birer kılıçtan geçirir. Kellelerinizi mescidi harama göndeririz. Fakat tavsiye ederim. Elinizi kana bulamadan defolun gidin. ''Biz de aynı şeyleri sizin için düşünüyoruz ey Ebu Cehil. Yalnız kelleler mescidi harama değil, Medine'ye ulaştırılacak.'' Sözler gittikçe alevleniyordu. Kılıçların çekilmesi için kalan zaman pek fazla sayılamazdı. Müslümanlar nihayet 30 kişiydi. Her biri 10 kişiyle savaşma mecburiyetinde kalacaktı. Fakat içlerinde iman kuvveti vardı.'' Yıllar yılı çekilen eziyetin, görülen hakaretin biriktirdiği bir intikam arzusu vardı. Ayrıca Müslüman olarak müşriklerle savaşma iznini aldıktan sonra meydanı yine onlara bırakmayı düşünmüyorlardı. Buna karşılık Mekkeliler de uzun yolculuklarla, alın teriyle elde ettikleri bunca malı, alın sizin olsun diyerek çekilip gitme niyetinde değildiler. Hem bunlar, daha düne kadar ezilen, aşağı görülen, kovulan insanlardı. Bir avuç diyecek kadar azdılar. Bu şartlar altında meydanı onlara bırakıp Mekke'ye giderek, 30 kişi geldi Medine'den, korktuk ve kervanı onlara bırakıp kaçtık demenin utancı da vardı. İki tarafta kılıçlarını sıyırmak üzereydi ki, koşarak gelen bir adam görüldü. Durun beni dinleyin diye bağırmaktaydı. Nefes nefesi yetişti. Görenler onu tanıdılar. Cüheyne kabilesinden Mecdi bin Amr idi. Her iki tarafta da anlaşması bulunan bir kişiydi. Ne var? Derdiniz nedir? Adam araya girdi. İki taraf arasında gide gele meseleyi halletti. İki tarafı da yatıştırdı. Yüzde yüz çıkmak üzere olan bir kavgayı önledi. Hamza bin Abdülmüttalip, arkadaşları ile birlikte Medine'ye dönerken, Ebu Cehil'in idaresindeki kervanda bir müddet istirahatten sonra Mekke'ye hareket edecekti. Mecdi, Müslüman değildi. Fakat sulhü ve selameti seven, kavgadan hoşlanmayan bir tabiata sahipti. Resulullah Efendimiz anlatılanları dinledi, sırf insanca bir davranışla bu işleri yapan Mecdi'yi takdir etti. Mekkelilerin midesi bulanmıştı. Başlarına belayı satın aldıklarını anlamış bulunuyorlardı. Elimizde imkan varken haklarından gelmedik. ''Şimdi başımıza bela olmaları onların en tabii hakkıdır. Bugüne kadar kan kusturduğumuz insanların, ''Şimdi kalkıp size muhafızlık yapmalarını bekleyemezsiniz.'' diyenler vardı. Muhammed ve arkadaşları gideli aylar oldu. Neredeyse ikinci yıl bitecek. Siz onların bugüne kadar başınıza iş açmamalarına dua edin.'' diyenler olmaktaydı. Bir zamanlar hastalık çeken Velid bin Mugire, Ebu Cehil'in ziyaret için geldiğini duyunca sevinir gibi oldu. ''Demek seferden döndün ha'' diye mırıldandı. Sevinilecek bir haber de bu. Çünkü Şam gibi haftalarca gitmekle bilmeyen bir memlekete yüklü bir kervanı ulaştırabilmek, çapulcuların şerrinden, baskınından koruyarak tekrar Mekke'ye gelebilmek hiç de küçümsenecek bir şey değildi. Geçmiş olsun amcacığım. Sağ olasın sen Ey Ebu Hakem. Nasılsın? Görüyorsun, günden güne eriyorum. Sen neler yaptın? Anlat. Ebu Cehil Mekke'den çıkışından itibaren başladığı Şam'a varışlarını yüz güldürecek alışverişler yaptıklarını anlattı. Ancak dönüş pek neşeli geçmedi. Neden? Abdülmuttalib'in oğlu Hamza 30 kişiyle birlikte yolumuzu kesti. Velit titredi oğlu mu? Evet ama çabuk defettik başımızdan. Zaten gitmeseler her birini öbür dünyaya gönderecektik. Kellelerini getirecektik. Hamza yiğit adamdır. Yiğittir ama biz de bire on kişiydik. La hakkı için her birini şişe geçirirdik. Ama ne olursa olsun bu iyi bir haber değil. Şam yolu artık tehlikeye girmiş. Hatta kapanmış demektir. Bu defa otuz kişiyle gelen... Bir başka seferde 130 kişiyle gelebilir. Hiç korkun olmasın amcacığım senin. Onlara pabuç bırakacak göz var mı bende? "Dünyadan." diye mırıldandı Velid. Ebu Cehil dikkatle takip etmekteydi. Velid bir iki nefes aldı, ağır ağır devam etti. "Dünyadan ayrılacağım ha değil." i̇bn Ebi kepşenin hakkından gelemediğime yanarım. Ona iyi bir ders veremediğim için göz açık gidersem şaşmayın. Üzülme dedi Ebu Cehil. Bu işi yarıda bırakmayacağıma da emin olabilirsin. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Benim mescidimde kılınan bir namaz, diğer mescitlerde kılınan bin namazdan daha faziletlidir. Ancak mescidi haram bu hükümden müstesnadır.'' buyurulmuştu. Bu sözü duyan Seleme oğulları evlerini barklarını terk ederek mescide yerleşme arzusuna kapıldılar. Böylece hem mescide yakın olacak ve namazlarını rahatça orada kılacaklar, hem de Nebi Ekrem Efendimizin komşusu olma imkanını elde edeceklerdi. Sultanı ı Efendimiz, 8-10 ailelik bir grubun böyle bir arzuya kapıldığını duyduğu zaman onlar çağrıldı. ''Ey oğulları Siz mescide doğru attığınız adımları hesaba katmıyor musunuz?'' dedi. Seleme olanına bu kadarcık bir ihtar kafi gelmişti. Zaten onlar da göçü sırf Allah rızası uğrunda yapacak, evlerini, ocaklarını bu uğurda terk edeceklerdi. Mescid-i Nebevi'nin ve büyükler büyüğü efendilerinin yanında olduklarını her nefeslerinde hissetmek istiyorlardı. Ama Peygamber Efendimiz'in arzusu öyle tecelli etmedi. Yerlerinde oturmalarını istedi. İstiyordu ki Manevi beraberlik için uzaklık yakınlık bulunmadığını bilsinler. Manevi beraberliğin mesafeyle değil, sevgiye, saygıya, hürmet duygularına bağlı olduğu şuuruna ersinler. Seleme oğulları yine kendi yurtlarında kaldılar. Ancak bu defa Resulullah Efendimizin manevi komşusu olarak ve mescide doğru attıkları adımların her birinde bir kusurlarının affedildiği, bir derece sevap daha aldıklarını bile bile, bu adımlarının kendilerini Allah rızasına, bir adım daha yaklaştırdığına inana inana. Resulullah Efendimiz, geceleri sadece kendisine farz olan teheccüd namazına kalkıyor. Rabbinin divanına duruyor. Uzun uzun sureler okuyarak Mevlasının huzurunda durmanın hazını, lezzetini duyuyorlar. Bir zamanlar kendisini Miraç'la şereflendiren Mevlasıyla baş başa kalma saadetini, mutluluğunu yaşıyor. Namazının her anı ayrı bir değer taşıyor. Ancak efendiler efendisi namaza en büyük hazı Başını secdeye koyduğu zaman da duyuyor. İnsanın Rabbine en yakın olduğu hali diye anlatıyor bu zamanı. Bazen başı secdede olduğu halde uzun zaman kalıyor. Allah'ım günahlarımı bağışla, büyüğünü küçüğünü, önceden yaptığımı, sonradan işlediğimi, açığını gizlisini, hepsini bağışla Rabbim diye dua ediyordu. Bazen Hazreti Ayşe namaz kılan Resulullah'ın önünde uzanmış yatmaktadır. Resulullah Efendimiz secde edeceği zaman eliyle onu dürtüyor, ayaklar büzülüyor. Efendimiz başını secdeden kaldırdığı zaman tekrar uzatılıyordu. Evi aydınlatacak bir kandil yahut mum yok. Ama bu evler Allah Resulü'nün nefesleriyle kokulanıyor. Onun Rabbine arz ettiği ibadetlerin, duaların, niyazların nuruyla aydınlanıyor. Efendimiz neden bir başka odada kılmıyor namazını? Yahut Hazreti Ayşe neden bir başka odada yatıp uyumuyor? Çünkü evin mutfağı, yatak odası, salonu, misafir odası hepsi bir tek odadan ibaret. Aydınlığa Doğru programımızın 78. bölümünü dinlediniz.